Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla hamt alemlerin rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Mekke müşrik öncüleri Peygamber Efendimiz'e karşı çıkarken atalarının dinini öne sürüyorlardı. Atalarının dini üzere devam edeceklerini, bu yeni dini asla kabul etmeyeceklerini söylüyorlardı. Bir de ekonomik ve sosyal çıkarları vardı. İslam'ı onayladıkları zaman bu çıkarları ciddi anlamda kaybedeceklerdi. Bunu kabul etmeleri mümkün değildi. Üçüncü bir sebep vardı. Kölelerle kardeş olduklarını kabul edeceklerdi. Onların gözünde köleler ikinci sınıf insan dahi değillerdi. Böyle bir düşüklüğü kabul etmek mümkün olamazdı. Peygamber Efendimiz, İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler buyuruyorlardı. İnsan olarak bir insanın diğer insandan bir ayrıcalığı, bir üstünlüğü yoktu. İslam köleliği tedricen kaldırmaya çalışıyordu. Belirli vesilelerle kölelerin özgür olmasının yolunu açıyordu, yolunu kolaylaştırıyordu. Ama Mekke müşrik toplumunda köleler bir nesne gibiydi, alınır, ve satılır bir nesne gibiydi. Kitabın ve peygamberin ortaya koyduğu ölçülerde her insan Rabbi Rahim'in indinde biricikti. Her insan varlıkların gözü übeğiydi. İnsanlar Rahman'ın kullarıydı. Hz. Habbab bin Eret radiyallahu anh anlatıyor. Akra Habis ile Uyeyne bin Hıns Resulullah'a geldiler. Peygamber Efendimiz... Bilal, Süheyb Ammar ve Habbab gibi Fakir arkadaşlarıyla beraber oturuyorlardı Akra ve Uyeyne zengin insanlardı Efendimizle oturanları Hakir görerek Bizim için bunlardan ayrı bir meclis yapmanı Farklı bir oturum Tesis etmeni isteriz diyorlardı Böylece bizim üstünlüğümüz Anlaşılsın diyorlardı Sonra şöyle devam ediyorlardı Biliyorsun ki ''Bize Arap kabilelerinden heyetler ve elçiler gelir. Onların bizi bu kölelerle birlikte görmelerinden utanırız. Dolayısıyla biz gelince onları yanından uzaklaştır. Seninle işimiz bittiğinde yine onlarla oturursun.'' dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu teklifin isteklerini onayladılar. ''Olur.'' buyurdular. ''Onlar olur demen yetmez.'' Bizim için bunu yazılı hale getir dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, Hazreti Ali Efendimiz'i çağırdılar. Bir de yazmak için sayfa istediler. Biz bir köşede oturuyorduk. O sırada Cibril aleyhisselam geldi, Enam suresinin 52. 53. ve 54. ayetlerini getirdi. Ayeti kerimede, Sabah akşam Allah'ın rızasını dileyerek, Rablerine dua edenleri sakın yanından uzaklaştırma. Onların hesabından sana hiçbir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da hiçbir şey onlara ait değildir. Eğer onları uzaklaştırırsan zalimlerden olursun. Biz onlardan kimini kimisiyle Allah aramızda lütfunu bunlara mı layık gördü desinler diye işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri en iyi bilendir Sonra gelen ayet ise Ayetlerimize iman edenler Sana geldiklerinde Selam sizlere Rabbiniz kendisine rahmet ve verhameti Düstur edinmiştir buyuruluyor Peygamber Efendimiz Anlaşmayı yazmak için Elle aldığı sayfayı Derhal bir kenara bıraktı Ve bizi yanına çağırdı Huzuruna geldiğimizde Selam sizlere Rabbiniz kendisine Rahmet ve merhameti düstur edinmiştir Diyordu Ona yaklaştık Hatta o kadar ki Dizlerimizi onun dizlerine dayadık Bu ayetin inmesinden sonra Biz eskiden olduğu gibi Efendimizin yanında oturmaya devam ettik Fakat o Yanımızdan kalkıp gitmek istediği zaman Kalkıp giderdi Ne zaman ki Keyf suresinin 28. ayeti nazil oldu Sabah akşam Rablerine Onun rızasını dileyerek Dua edenlerle birlikte candan sabret Dünya hayatının süslerini arzu edip de Gözlerini onlardan ayırma Bu ayetin nazil olmasından sonra Bizden ayrılıp gitmek istediğinde gitmiyordu Biz durumu anlamıştık Birlikte otururken Vakit hayli geçince Efendimizin rahatça kalkıp gitmesi için ''Biz erken davranır ve onun yanından ayrılırdık.'' diyordu. Vahidinin zikrettiğine göre bu son ayet Peygamber Efendimiz hemen kalkıp o fakir sahabileri aramaya koyuldu. Onları mescidin arka tarafında Allahu Teala'yı zikrederken buldu. Bunun üzerine ''Canımı almadan önce ümmetimden bu insanlarla beraber bulunmaya sabretmemi emreden Allah'a hamdolsun.'' Artık hayatımda, ölümümde sizinle beraberdir buyurdular. Peygamber Efendimizin gönül dünyasında büyük bir hassasiyet, insanların iman etmeleriydi. Onun bütün çırpınışları, tüm gayretleri bunun içindi. Bir kişinin iman etmesi için bütün dünyasını feda edebilirdi. Bu nedenle Mekke'nin ileri gelenleri yanına geldiklerinde ve Efendimizden, kölelerle oturmayacaklarını söylediklerinde Efendimizin derdi ola ki bu öncü insanlar iman edebilirler diye onların teklifini kabul ediyordu. Onlara ayrı bir meclis halinde olmayı onaylıyordu. Yeter ki imana yönelsinlerdi. Onun bu yönelişi Rabbani çizgiyle uyuşmuyordu. Kullar arasında ayrımı yapılmasına Rahman-ı Rahim rıza göstermiyordu. Ayette öyle buyuruluyordu. Sakın onları fakir Müslümanlar yanından uzaklaştırma. Eğer onları uzaklaştırırsan zalimlerden olursun diye ikaz ediliyordu. Hazreti Bilal Efendimizle Hazreti Abu Zerrin Gıfari Efendimizin arasında geçen olay son derece ilginçti. Bilal Efendimiz esmerdi. Ebu Zerr'ın gıfariyle bir tartışmaya girdiler. Tartışmanın tuzu giderek yükseliyordu. Ebu Zer kendine hakim olamıyor ve siyahın oğlu diyordu. Bu söz Bilal Efendimizin kalbine bir kor gibi düşüyordu. Bu söz aşağılamak adına söyleniyordu. Renginden dolayı küçümseme vardı, hakir görme vardı. Söz, Bilal Efendimiz'in içini yangına dönüştürüyordu. Peygamber Efendimiz'e gelerek Ebu Zerrin söylediği sözü söylüyordu. Derin bir kırılma yaşadığını ifade ediyordu. Peygamber Efendimiz hemen Ebu Zerri çağırtıyordu. Ya Beazer, sende hala cahiliyenin kalıntıları var buyuruyorlardı. Soy bir üstünlük değildi, ırk bir üstünlük değildi. Renk bir üstünlük değildi. Coğrafya bir üstünlük değildi. Bu özellikleri bir üstünlük ya da aşağılık olarak görmek cahili bir anlayıştı. cihaletten kaynaklanan bir düşünceydi. Hazreti Ebuzerr vallahi Peygamber Efendimizin sende hala cahiliyenin kalıntıları var buyurmasından sonra hatasının ne denli büyük olduğunu daha derinden anlıyordu. Hemen hatasını telaf etmeye yöneliyordu. Hazreti Bilal Efendimizin evine varıyor, kapısının eşiğine yüzünü koyuyordu. Bilal Efendimiz kapıyı açtığında Ebu Zer Hazretlerini yüzünü eşiğe koymuş vaziyette görüyordu. Ebu Zer ya Bilal, o esmer ayağınla yüzüme basar mısın diyordu. Bilal Efendimiz ayakla yüze basmak ne demek, lütfen kalkar mısın ya Bazar diyordu. Ebu Zer, beni bağışlaman için ayağını yüzme basman gerekiyor. Bilal Efendimiz, ben seni bağışladım, lütfen kalkar mısın? Ebu Zer, sen bağışlamış olabilirsin. Ben bağışlandığımdan emin olmam ve tatmin olabilmem için ayağınla yüzme basmadığın sürece kalkmayacağım diyordu. Bilal Efendimiz anlıyordu ki Ebu Zer kalkmayacak. Ayağını hafifçe Yüzüne dokunduruyor ve tutup kaldırıyordu. Kucaklaşıyorlar, ağlaşıyorlardı. Kardeşliklerini o acı olaydan sonra daha bir perçinliyorlardı. Kalplerdeki yaraları sarıyorlardı. Kalpleri bütünleşiyordu. Ebu Cehil, İslam'ın dalga dalga geldiğini görüyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz'e gelerek, ''Ben Müslüman olsam bana ne var?'' diyordu. Peygamber Efendimiz, Diğer müminlere ne varsa sana da o var buyuruyorlardı. Ebu Cehil bu cevaptan şiddetle rahatsız oluyordu ve öyle diyordu. Beni ayak takımıyla bir tutan bu dine ebediyen inanmam diyordu. Hazreti Ömer Efendimiz Selman-ı Farisi'nde bulunduğu bir meclis halindeydiler. Konu döndü dolaştı, kabileciliğe gelmişti. Mecliste olanların her biri Hangi kabileden olduğunu söylemeye başladı. Giderek bir kabilecilik havası oluştu. Sıra Selman-ı Farisi'ye gelmişti. Farslar Müslüman olmadığı için Selman'ın Selman-ı Farisi demesi muteber olmayacaktı. Ayrıca oluşan ortam rahatsız ediciydi. Bir kavmiyetçilik kendini belli diyordu. Doğru olmayan bir hal oluşmuştu. Selman kendini şöyle takdim ediyordu. Selman İbni İslam diyordu Sıra Ömer Efendimiz'e geldiğinde Ömer Efendimiz de Ömer İbni İslam diyordu İslam'ın oğlu Ömer Müminlerin en yüksek hassasiyetleri Değerleri içindi Değerleri konusunda Yüksek duyarlılık sahibi olmalarıydı Değerler düştüğünde Ya da değerler sulandırıldığında Ortam tam bir kargaşaya dönüşürdü Birey ve toplum ciddi anlamda savrulmaya başlardı. Birey ve toplum değerleriyle vardı. Şahsiyetleri, onurları değerlerinden gelirdi. Müminler için İslami değerlerden daha yüksek bir değer olamazdı. Köle algısı düşük insan algısıydı. İkinci, üçüncü sınıf insan diye bakmaktı. Bu cahili bir anlayıştı. Bu anlayış sadece köle kolumunda olan insanlara özgü olmuyordu ırkından dolayı aşağılanmalar oluyordu, renginden dolayı aşağılanmalar oluyordu, maddi durumlar itibarıyla aşağılanmalar oluyordu. İslam insanlığa insanın merkeze alınması gerektiğini öğretiyordu, değerin insan oluştan kaynaklandığını öğretiyordu. Biz müminler kardeştik, İslam ikliminde olanlar kardeşlerdi, iman ikliminden dolayı kardeştiler. Biz müminler bütün insanlarla kardeştik. Hepimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıydık. Hepimiz aynı aileden geliyorduk. Aynı aileden olmamız sebebiyle kardeştik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.